Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil alamin Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evvelin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l-murselin ve ila jami'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin Allah'ın ayetlerine dua ile istiğfarla tesbihle, hamdle, tekbirle cevap vermeye devam edeceğiz inşallah. <gülüyor> Ayetleri okuyup cevap verirken imanımızı tazeleyeceğiz inşallah. Kitabın önzüyle ileke fela yekun fi sadrike haracun minhu li tenzile bihi ve zikra lil suresidir bu. Allah sana kitabı sıkıntı olsun diye indirmemiştir. Sıkıntı çekesin, çekesiniz diye size bu kitabı indirmemiştir. Bu kitabı sizin için müminler için uyarı olsun öğüt olsun diye nasihat olsun diye Allah bunu indirmiştir. İttabi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinden sana indirilen, Rabbinizden size indirilene tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Ondan başka dostlara tabi olmayın. Ondan başka dostlar edinmeyin. Başkalarının sözünü, kelamını Allah'ın sözünün önüne koymayın. Onunla beraber başkalarının sözüne tabi olmayın. Allah'ın size indirdiğine tabi olun. قَلِلًا مَا تَزَكَّرُونَ Ne de az düşünüyorsunuz ne kadar da az düşünüyorsunuz Allah'ın ayetlerini kendisi için sıkıntı görenlerden eyleme bizi ya Rabbi onu uyarı ve ikaz olarak alanlardan eyle Ayetlerinden üyüt alan, nasihat alanlardan eyle, Amin. vahyine tabi olanlardan eyle, Amin. vahyinden başka kelamlara, başka sözlere tabi olanlardan eyleme, Amin. Senden başka dost edinenlerden eyleme ya Rabbi, Amin. bizi düşünenlerden eyle, Amin. tefekkür edenlerden eyle, vahyini anlayanlardan eyle. Söylediklerini anlayanlardan eyle ya Rabbi. Fela nes'elenne lezine ürsüyle ileyhim ve nes'elenne mürselin. Muhakkak ki biz Resul gönderdiklerimize soracağız. Onları hesaba çekeceğiz. Gönderdiğimiz Resulleri de Hesaba çekip onlara da soracağız. Bizi hesabı kolay olanlardan eyle ya Rabbi. Hesabını verenlerden eyle ya Rabbi. Vahyine tabi olup hesabını verenlerden eyle ya Rabbi. Bizi Resullerine varis eyle ya Rabbi. Anlatanlardan eyle ya Rabbi. Vahyini taşıyanlardan eyle ya Rabbi. Hesabını verenlerden eyle ya Rabbi. <gülüyor> Mutlaka onu size bir ilimle anlatacağız. Allah sizden, sizin yaptıklarınızdan, sizin amellerinizden gafil değildir. Mutlaka hak ile sizin neler yaptığınızı bir bir size anlatacaktır. O gün kimin tartışı ağır gelirse, o saadete ermiştir. <gülüyor> Kurtuluşa erenlerden olmuştur. Kimin de tartışı hafif gelirse o da <gülüyor> nefsine zulmetmiştir, nefsine yazık etmiştir. Bunun sebebi de ayetlerimize zulmetmelerinden dolayıdır. Bizi ayetlerine zulmedenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Ayetlerine karşı kör ve sağır davranan kullanımdan eyleme Ya Rabbi. Bizi tartışı ağır gelenlerden eyle Ya Rabbi. Tartısı hafif gelenlerden eyleme Ya Rabbi. Sizi biz yarattık. Sonra size suret verdik. Sonra Adem'e secde edin dedik. Hemen hepsi, bütün melekler secde ettiler. İblis hariç. O secde edenlerden olmadı. Bizi kıymetini, değerini anlayanlardan eyle ya Rabbi. Meleklerin secde ettiği, varlık olduğunu unutmayanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Bizi iblise, şeytana uyanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. İnsanın büyüklüğünü, harifeliğini kabul edenlerden eyle ya Rabbi. Amin. İblise neden secde etmedin buyurduğunda, iblis ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın dedi. Bizi kendisini başkalarından hayırlı görenlerden eyleme ya Rabbi. Irkçılık yapanlardan eyleme ya Rabbi. Kendi kendini, kendi ırkını, kendi cemaatini beğenenlerden eyleme ya Rabbi. Onunla kibirlenenlerden eyleme ya Rabbi. İblis Secde etmediğinden dolayı Allah onu lanetledi, huzurundan kovdu. İblis beni azdırmana karşılık ben de senin sırat i müstakimin üzerinde oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından gelip onları saptıracağım. Çoğunu şükreder bulmayacaksın dedi Allah buyurdu kınanmış ve kovulmuş olarak oradan çık git kim onlardan sana tabi olursa muhakkak ki hepinizi cehenneme dolduracağım buyurdu bizi iblise tabi olanlardan eyleme ya Rabbi Amin. iblisin düşündüğü gibi nasıl ki beni azdırmana karşılık dedi beni sen azdırdın dedi. Kendi suçunu Allah'a attığı gibi bizi de suçunu Allah'a atanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Yanlış yaptığı halde bunu Allah yaptı, Allah böyle takdir etti diyenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Bizi başkalarını saptıranlardan, yoldan çıkaranlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Yolu Hak olan yorul, sirat ve müstakimi eğri gösterenlerden eylem eylemeye Rabbi. Allah Allah Hazreti Adem ile hava annemize onları cennete yerleştirip dilediğinizden buradan yiyin, için ama şu ağaca yaklaşmayın buyurdu. Şeytan onları kandırıp bir de yemin edip ben sizin için söylüyorum deyip onları kandırdı. Onlar da o ağaçtan yiyince kendilerine zulmetmiş oldular. Bununla beraber bu, Allah'ın takdiridir demediler. Ne dediler? Biz nefsimize zulmettik ya Rabbi. Eğer sen bizi mağfiret etmez, bize merhamet etmezsen, muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz, dediler. Biz de ne zaman bir yanlış yapsak, bir günah işlesek, bir hata yapsak, <gülüyor> Adem babamız gibi, Hava annemiz gibi, biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi mağfiret etmez, bize rahmet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz diyenlerden eyle ya Rabbi. <gülüyor> Allah Ey Adem oğulları size Elbise indirdik. Edep yerlerinizi örtecek, sizi örtecek elbiseler indirdik. Ama bir de manevi olarak takva elbisesi vardır. Hayırlı olan takva elbisesidir. Bu Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki onlar düşünürler. <gülüyor> Allah bizi takva elbisesini giyenlerden eylesin takva elbisesini giyip onu muhafaza edenlerden eylesin. Amin. Onu kirletenlerden eylemesin. Ey oğulları şeytan ananızı, babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de fitneye düşürmesin. Ona uymayın, ona tabi olmayın. Onların elbisesini, onların üzerinden soyduğu gibi sizin de elbisenizi üzerinizden soymasın. İblis ve ona tabi olanlar, şeytanlar onların sizi sizin onları görmediğiniz yerden onlar sizi görür. İman etmeyen kimseler şeytanların dostlarıdır. Onlara uymayın. Onların peşinden gitmeyin. Onların peşinden gidenler derler ki biz babalarımızı bu yol üzere bulduk. Babalarımız da böyle yapıyorlardı. Babalarımızın yoluna uyarız derler. Bununla beraber Allah böyle emretmiş derler. De ki Allah haddi aşmayı emretmez. Aşrılığı emretmez. Fuhşi emretmez. Bilmediğiniz şeyleri Allah mı söyledi diyorsunuz? De ki Rabbim adaleti emretti. Bütün mescitlerde yüzünüzü ona dönderin, ona çevirin. Onun dininin gerektirdiği gibi ihlaslı kullar olarak ona dua edin. Sizi ilk yaratan O'dur. Yine O'na döneceksiniz. Bununla beraber onların bir kısmı hidayete erecek, onların bir kısmının üzerine de azap, delalet, hak oldu. Onlar şeytanların dostlarıdırlar. Onlar şeytanları dost edindiler. Bununla beraber bir de kendilerini hidayette zannederler. Şeytana dost olup hidayette olduğunu zannedenlerden eyleme bizi ya Rabbi. Amin. Bizi hidayette olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Resulüne tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Hidayetine tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Yüzünü sana döndürenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Allah hakkında cahilce bilmeden konuşanlardan eyleme ya Rabbi. Amin. Atalarının yoluna uyanlardan eyleme ya Rabbi. Senin yoluna uyanlardan eyle ya Rabbi. Peygamberine tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Aklını kullanan kullarından eyle ya Rabbi. Şeytanın hilesinin farkına varanlardan eyle ya Rabbi. Şeytana dost olanlardan eyleme ya Rabbi. Her mescid yerinde zinetlerinizi takınınız, yiyiniz, içiniz. Bununla beraber israf edenlerden olmayın. Muhakkak ki Allah israf edenleri sevmez. Bizi israf edenlerden eyleme ya Rabbi. Yiyip içip şükredenlerden eyle ya Rabbi. Rızık olarak verdiğini infak edenlerden eyle ya Rabbi kimdir o Allah'ın kulları için çıkardığı helal ve hoş olan rızıkları şeyleri haramdır diyen bunlar iman eden kimseler içindir dünya hayatında onları içindir kıyamet gününde muhakkak ki sadece onlara aittir. Helal olan, güzel olan her şey müminler içindir. Biz ayetleri bilmek isteyen insanlara kavme böyle açıklıyoruz. Allah'ın haram kıldıkları bellidir. Allah şunları haram kılmıştır fuhşun açık ve gizli olanını, günah işlemeyi, haksız yere haddi aşmayı, hakkında hiçbir hücret indirmediği halde, Allah'a ortak koşmayı, bilmediğiniz şeyleri Allah'a isnat ederek söylemenizi haram kılmıştır. Allah'ın haram kıldığı, Şeyleri işleyenlerden eylemesin bizi. Allah'a şirk koşanlardan eylemesin. Allah'ın helal kıldığı şeylere haramdır diyenlerden eylemesin. Amin. <gülüyor> Ey beni oğulları Size içinizden bir Resul geldiğinde Benim ayetlerimi size anlattıklarında Kim takva sahibi olur Onu ciddiye alır Ayetlerimi ciddiye alırsa Bununla beraber halini İslah eder, düzeltirse Onlar için hiçbir korku yoktur Onlar mahzunda olmazlar Kim de ayetlerimizi yalanlar onu kibrine yediremezse onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Bize gönderdiğin Resulleri tasdik edenlerden eyle ya Rabbi. Ayetlerini tasdik edenlerden eyle ya Rabbi. Onları inkar edenlerden eyleme ya Rabbi. Onlara karşı kibirlenenlerden eyleme ya Rabbi. Onlara tabi olup, takva sahibi olanlardan eyle ya Rabbi. Nefsini ıslah edenlerden eyle ya Rabbi. Kendisi için hiçbir korku, hiçbir mahzuniyetin olmadığı kullarından eyle ya Rabbi. Bizi yalanlayanlardan eyleme ya Rabbi. Kibirlenlerden eyleme ya Rabbi. Ebediyen cehenneme gidenlerden eyleme ya Rabbi. En büyük zalim kimdir? En büyük zalim o kimsedir ki Allah'a karşı yalan, iftira eder. Allah'a iftira eder, yalan yere. Allah'ın söylemediğini Allah söyledi der. Ya da Allah'ın söylediğini söylemedi der. Ya da onun yalan ayetlerini yalan sayar. Ayetleri kabul eder ama yokmuş gibi davranır onlara dünyadaki takdir edilen nasipleri uğraşacak, onlara o elçilerimiz, meleklerimiz gelip, onların ruhlarını almaya geldiklerinde, onlara derler ki, nerede? Allah'tan başka kendilerine uyduklarınız, taptıklarınız, abdolduklarınız, onlar da, onlar da derler ki bizden kayboldular. Nefisleri aleyhinde şahitlik ederler. Evet, kesinlikle kendilerinin kafir olduklarına dair şahitlik ederler. Bizi Allah'a iftira atanlardan eyleme. Ya Ayetlerini yalan sayanlardan eyleme ya Rabbi. Sadece dünyadaki nasibini alıp ahireti kaybedenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Kendi nefsinin aleyhinde kafir olduğuna dair şahitlik edenlerden eyleme ya Rabbi. <gülüyor> Allah onlara sizden önce geçmiş olan insan ve cinlerle beraber ateşe girin her ümmet, her kavim ateşe girdikçe kendilerini günaha teşvik eden, davet eden kardeşlerine lanet ederler. Hepsi bir araya geldiklerinde, hepsi o cehennemin içinde toplandıklarında sonrakiler, öncekiler için derler ki Rabbimiz işte bunlar bizi saptırdı, bunlar bizi delalete düşürdü, biz bunlara uyduk. Onun için onlara ateşten iki kat azap ver derler. Evet Allah buyurur. Hepinize iki kat azap vardır. Ama onlar bunu bilmiyor. Onlar bunun farkında değiller. Öncekiler de sonrakiler için derler ki sizin bize karşı bir üstünlüğünüz yok. Siz de azabı tadın yapmış olduğunuz şeylerden dolayı, yaptıklarınızdan dolayı. Onlar ki bizim ayetlerimizi yalanladılar, yalan saydılar. Ayetlerimize karşı büyüklendiler, kibirlendiler. Onların, onlar için, onlara göklerin, semaların kapıları açılmaz. Onlar cennete giremezler. Deve iğnenin deliğinden geçmedikçe, biz mücrimleri suçluları böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde bir döşek, onların üzerinde de örtüler vardır. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. Bizi zalimlerden eyleme ya Rabbi. Ayetlerini yalanlayanlardan eyleme ya Rabbi. Sana karşı suçlu olan mücrimlerden eyleme ya Rabbi. Öncekileri suçlayıp Onların yolundan gitti diyenlerden eyleme ya Rabbi. Bizi senin yolunda yürüyenlerden eyle ya Rabbi. Silat-ı hidayetinde yürüyenlerden eyle ya Rabbi. Bizi birbirini suçlayanlardan eyleme ya Rabbi. Kıyamet günü birbirine dua edenlerden eyle ya Rabbi. İman edip, salih amel işleyenler de Allah herkese gücünün yettiği kadar onu mükellef tutar, sorumlu tutar. Onlar cennet ehlidirler. İman edip salih amel işleyenler. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Biz onların göğüslerinden kini söküp atarız. Birbirlerine karşı olan gönüllerindeki ağırlığı söküp atarız. Onları Cennete koyarız ki Onların atlarından nehirler akar Onlar derler ki Elhamdülillah Hamd Allah'a mahsustur O ki bizi hidayete erdirdi Biz kendiliğimizden Bu hidayete eremez bu, hiday bu hidayeti bulamazdık Eğer Allah bize hidayeti vermeseydi Biz hidayeti bulamazdık derler Gerçek şu ki Rabbimiz'in Resulleri hakkı getirdi, hakkı söyledi. Onlara hitap edilir. Denir ki, işte mirasçı olduğunuz o cennet budur. Yapmış olduğunuz amellerinizden dolayı girin cennete. Cennet ehli olanlar cehennemliklere hitap edip derler ki, biz Rabbimiz'in bize vaat ettiğini vaad ettiği cenneti nimetleri hak bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiği azabı hak buldunuz mu? Onlar evet derler. Aralarından biri nida eder, der ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. <gülüyor> Bizi iman edip salih amel işleyenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ın ayetleriyle hidayette olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Cennette mirasçı olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. İman edip salih amel işleyenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ın lanetinin üzerine olduğu zalimlerden eyleme ya Rabbi. Amin. O kimseler ki Allah'ın yolundan men ederler, onu eğri göstermek isterler, eğritmek isterler, onlar ahireti inkar edenlerdir. Bizi sirat-ı müstakimi eğri gösterenlerden eyleme ya Rabbi. Amin. Doğru yolda yürüyenlere Deraleteymiş gibi konuşanlardan eyleme Ya Rabbi. Hakkı ha, hak diyen, batıla batıl diyenlerden eyle Ya Rabbi. Bizi ahireti inkar edenlerden eyleme Ya Rabbi. Ahireti yok sayanlardan eyleme Ya Rabbi. Ağzımızdan çıkan her kelimeye hesabın olduğunu bilip iman edenlerden eyle Ya Rabbi. Allah cennet ehline, cennete girin. Sizin için ne bir korku vardır, ne de mahzun olmak vardır. Cehennem ehli olanlar, ateş ehli olanlar, cennet ehline nida eder, derler ki, bizim üzerimize suyunuzdan biraz akıtın. Suyunuzdan istifade edelim. Ya da Allah'ın size olarak verdiği şeylerden bize de biraz verin derler. Onlar derler ki, Allah bunları kafirlere haram koymuştur. Çünkü onlar dinlerini oyun ve eğlence edinmişlerdi. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Onlar bizi unutmuş, bugün de biz de onları unutacağız buyurur. Nasıl ki onlar hesap gününü unutmuşlardı, bu günü unutmuşlardı, biz de onları unuturuz. Onlara unutulmuş muamelesi yaparız. Çünkü onlar bizim ayetlerimizi bilerek, isteyerek inkar etmiş idiler. Bizi Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden eyleme ya Rabbi. Ayetlerini yalan sayanlardan eyleme ya Rabbi ayetlerini dinlememiş gibi yapanlardan eyleme ya Rabbi. Kıyamet gününü hesabı unuttukları için kendilerine unuturmuş muamelesi yaptığın kullarından eyleme ya Rabbi. Dünya hayatının kendilerini aldattığı kullarından eyleme ya Rabbi. Dinini oyuna eğlenceye alet edenlerden eyleme ya Rabbi. Dinini oyun eğlenceymiş gibi hafife alanlardan eyleme ya Rabbi. Bizi İnkarcılardan eyleme Ya Rabbi. İman edecek bir kavim için kitabımızı detaylı olarak fasıl fasıl açıkladık. Hidayet olsun diye, rahmet olsun diye, nimet olsun diye. Andolsun ki peygamberlerimiz, resullerimiz hakkı getirmiş, hakkı söylenmiştir. Kıyamet günü Allah'ın resulüne tabi olmayan, vahyine iman edip uymayanlar için hiçbir şefaatçi yoktur. Onlar derler ki bize bugün şefaat edecek var mıdır? <gülüyor> ya da geri döndürülür müyüz? Yapmış olduğumuz amellerden başka ameller işleyelim diye. Gerçek şu ki onlar kendilerine yazık ettiler. İftira ettiği şeyler de bir şeymiş gibi Allah'a şirk koştukları şeyler de onlardan kaybolup gitmiştir. Yaratmak da, emretmek de Allah'a mahsustur. Allah'ın, alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir. Her şeyin Yaratıcısının Allah olduğuna iman edenlerden eyle bizi ya Rabbi Amin. Yaratmanın da emrin de Allah'a ait olduğuna iman edenlerden eyle bizi ya Rabbi Amin. Bütün emrin, hükmün Allah'a ait olduğuna iman edenlerden eyle ya Rabbi Amin. Rabbinize dua edin Tazarru ve gizli olarak yalvarın İçten içe Rabbinize yalvarın Muhakkak ki Allah haddini aşanları sevmez. Bizi Allah'a dua edenlerden eyle ya Rabbi. Sana dua edenlerden eyle ya Rabbi. Haddini aşanlardan eyleme ya Rabbi. Fesat çıkarmayın. Yeryüzü ıslah olduktan sonra fesat çıkarmayın. Allah'a korku ve ümit ile dua ed. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti güzel yapanlara yakındır. Bizi güzel yapanlardan eyle ya Rabbi. Bizi mühsinlerden eyle ya Rabbi. Bizi fesat çıkaranlardan eyleme ya Rabbi. Bizi korkuyla, ümitle dua edenlerden eyle ya Rabbi. <Gülüyor> İyi beldenin nebati Rabbinizin izniyle Güzel çıkar İyi olmayan Habis olan kötü olan yerin nebati Çıkmaz Verimsiz çıkar ya da. Böylece ayetleri Şükreden kavim için böyle açıklıyoruz Gönlümüzü vahyinin yeşerdiği güzel belde eyle ya Rabbi. Amin. Gönlü kirli olup da ayetlerin yeşermediği habis beldeden eyleme ya Rabbi. Amin. Gönlünü temizleyenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Bizi şükredenlerden eyle ya Rabbi. Amin. biz Nuh'u kavmine resul olarak gönderdik. Nuh onlara dedi ki: "Allah'a abd olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Sizin için o büyük günün azabından korkuyorum." dedi. Kavminin ileri gelenleri de ona dediler ki: "Muhakkak ki biz seni açık bir delalette görüyoruz dedi. Bizi de peygamberleri, peygamberini inkar edenlerden eyleme ya Rabbi. Peygamberini hafife alanlardan eyleme ya Rabbi. Peygamberini ciddiye alıp ona tabi olanlardan eyle ya Rabbi. Peygamberin davetine icabet edip sadece Allah'a abd olanlardan eyle ya Rabbi. Allah'tan başka ilah tanımayanlardan eyle ya Rabbi. Musa'yı da Firavun'a gönderdik. Evet, Musa mahkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Musa dedi ki hakikat şu ki Allah adına kendim söz söyleyemem. Ancak hak olan müstesna. Ben size Rabbinizin mucizeleriyle geldim. İsrail oğullarını benimle beraber gönder dedi. Firavun dedi ki, eğer bir mucizeyle geldinse onu getir. Görelim. Eğer sen doğru söylüyorsan mucizeni getir. Bunun üzerine Musa asasını bıraktı. O vakit asa açıkça görünen bir ejderha oldu. Bir de elini çekip çıkardı. O vakit eli bakanlara nur saçan bir şey olarak göründü. Fir'an'ın kavminden ileri gelenler de muhakkak ki bu bir sihirbaz dediler. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Bu durumda neyi emredersiniz dediler. Dediler ki onuyla kardeşini Ali koy. Şehire toplayıcılar gönder. Bilgin sihirbazlar gelsinler, buna karşılık versinler. Allah bizi sihirbazlardan eylemesin. Amin. Olmayan bir şeyi varmış gibi gösterenlerden eylemesin. Amin. Yalanı hakmış gibi gösterenlerden eylemesin. Amin. En büyük sihirbazlar, yalanı doğru diye gösterip, batili hak olarak gösterenlerdir. Allah bizi bu sihirbazlardan eylemesin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın Resulüne iman ederler, ona saygıda bulunurlar, tazimde bulunurlar, ona yardım ederler, onunla beraber indirilen nura tabi olurlar, işte onlar saadete erenlerdir. Saadete erenler sadece onlardır. De ki ey insanlar muhakkak ki ben hepinize gönderilmiş Allah'ın Resulüyüm. Göklerin ve yerlerin mülkü O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. Hayat veren O'dur. O öldürür, O diriltir. Onun için hemen Allah'a iman edin. O'nun ümmi olan Nebisine, Resulüne tabi olun. O Allah'a ve O'nun kelimelerine iman edendir ve O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz. Allah bizi Resulüne iman edenlerden eylesin. Resulüne saygı gösterenlerden eylesin. Amin. Resulüne yardım edenlerden eylesin. Amin. Onunla beraber Allah'a ve Allah'ın indirdiklerine iman edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi itiraz edenlerden eylemesin. <Gülüyor> Allah peygamberlerini kitaplarıyla beraber gönderir. Sonra arkasından akalarından gelenleri onlara varis kılar. Daha varis kılar. Sonra gelip kitaba varis olanlar bu basit dünya malını tercih ettiler, aldılar. Allah'ın kitabı arkalarına attılar. Sonra biz mağfiret olacağız dediler. ise onu alırlar. Oysaki o kitapta onlardan söz alınmamış mıydı? Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kendilerinden söz alınmamış mıydı? Onlar o kitabın içindeki şeylerde ders görmemişler miydi? Ahiret yurdunun mütakiler için daha hayırlı olduğu orada söylenmemiş miydi? Siz akıllanmayacak mısınız? Oysa ki Allah'ın kitabına sağlam sarılanlar, tutunanlar, namazı ikame edenler, muhakkak ki onların ecrini zayi etmeyiz. Musa'ya verdiğimiz kitapta da onlara şöyle vahyetmiştik. Size verdiğimizi kuvvetle tutun. İçindekilerini, Allah'ın ayetlerini zikredin, hatırlayın, unutmayın. Eğer böyle yaparsanız takvaz sahibi olursunuz demiştik onlara. Biz hem Adem'den hem de onun zürriyetinden ahit almıştık. Onların sırtlarından sırtlarından zürriyetlerini alıp onlardan ahit almıştık. Onları kendi kendilerine, nefislerine karşı şahit tutmuştuk. Onlara ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da evet, sen bizim Rabbimizsin, Rabbimizsin, biz buna şahidiz demişlerdi. Neden bunu böyle yaptık? Kıyamet günü, biz bundan habersizdik, biz bundan gafildik demeyesiniz diye. Ya da biz babalarımızı bulduğumuz yola tabi olduk, bilmiyorduk, anlamadık. Onlar daha önce şirk koşmuşlardı, biz de sana şirk koştuk demeyesiniz diye. Biz onlardan sonra geldik, onlara uyduk demeyesiniz diye bunu böyle yaptık. Biz ayetlerimizi böyle açıklarız. Olur ki dönerler. Onun için kimse kimseyi suçlayamaz. Allah bizi kendine şahit kılmış. Rabbimiz olduğuna şahit kılmış. O gönlümüzde mevcut. Başkasına uydum deyip mazeret üretemeyiz. Bizi mazeret üretenlerden eyleme ya Rabbi. Bizi sana şahit olanlardan eyle ya Rabbi. Hayatını yaşarken her anda kalu bela diyenlerden eyle ya Rabbi. Sen bizim Rabbimiziz. Biz buna şahidiz diyenlerden eyle ya Rabbi. <gülüyor> Bizim bu yaptığımızı arkadaşların Allah'ın kitabını eline alıp ayetleri tek tek okuyup Allah'ın ne demek istediğini anlamakla beraber cevap vermeleri gerekir. Biz sadece burada yani nasıl cevap vermesi gerekir diye kısa bir böyle hep beraber cevap vermeye çalışıyoruz böyle yapalım diye bunu böyle yapıyoruz elbette ki cevabı uzun uzun vermek gerekiyor ayeti okuyunca nerede yanlış yaptığımızı nerede eksik yaptığımızı ya da nerede ayete gerçekten iman ettiğimizi ya da etmediğimizi anlarız iman etmemişsek iman ettim ya Rabbi deriz yanlış yapmışsak tövbe ediyor, istiğfar ediyorum Ya Rabbi diyoruz, dememiz gerekir. Allah'ı tekbir edin deyince, tekbir edememişsek, Rabbimizi tekbir etmemiz gerekir. Tesbih edin demişse, tesbih edeceğiz. Af dileyin, mağfiret dileyin dediyse, af dileyip mağfiret dileyeceğiz Allah'ın kitabını mutlaka baştan sona bunu böyle yapmamız gerekir. Bunun için Arapça bilmemiz gerekmiyor. Mealini okuyup Anladığımız ayetlere Cevap vermeye çalışmamız gerekir Fatihadan başlayıp Arkadaşlar eğer cevap vermeye Çalışırlarsa Hem her gün Hem Bir ay sonra ya da Kur'an'ı bütünüyle, tamamıyla okuyup, tamamlayınca imanının ne kadar tazelendiğini, Allah'a ne kadar yakın olduğunu, yaklaştığını mutlaka anlayacak ve tadacak. Bizim yaptığımız sadece bunun eğitimidir. Nasıl yapılır? Yapılması gerekir diyedir. Yoksa böyle ayeti okuyup, ee, cevap vermek e, çok zor bir şey. Çünkü okunan Allah'ın ayeti. Allah'ın kuruna olan hitabidir. Onu böyle aramızda ders edilmeye çalışıyoruz ama bu çok zor bir şey. öğretmek amacıyla olunca farklı ama gerçekten ayetlere cevap verip muhatabın Allah olduğunu bilerek cevap vermek başka bir şeydir. Olması gereken şey nedir? Allah'ın hitap ettiğini, sana hitap ettiğini, vahyettiğini, senin de ona cevap vermen gerekir ki bu doğru olmuş olsun. Yoksa sadece bu öğretme dersi olmuş olur. Bizim bu yaptığımızı öğretme dersi olarak anlayalım. Yani nasıl yapılır? Eğer Allah bu kitabı bize indirmişse, hitabı bize yapmışsa, Rabbim bunu bana söylüyor deyip ayeti almamız gerekir. Sonra Rabbimize cevap vermemiz gerekir. Eğer Allah biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik onu Allah'ın kaşetinden paramparça olmuş olarak baş eğmiş olarak görürdün dediyse bizim de Allah'ın vahyi karşısında gönlümüzün paramparça olup baş eğmemiz lazım. İşittik ve itaat ettik. Emrin başım üstüne Ya Rabbi Dememiz lazım. İşittik ve secde ettik. Dememiz lazım. Bu bize neyi kazandıracak? Allah'ın yakınlığını, Allah'ın muhabbetini, imanı kazandıracak. Allah öyle buyuruyordu. Müminler, Allah zikredildiğinde kalpleri titreyen, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıranlardır. Bütünüyle Allah'a tevekkül edenlerdir mümin olmak için imanımızın artması için Allah'ın ayetlerini okuyacak, anlamaya çalışacak, üzerinde tefekkür etmeye çalışacağız. Bir de Rabbimize cevap vereceğiz. Yani kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Ediyorsak cevap vermemiz gerekir. Kabul ediyorum ya Rabbi. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Sen her neyi söyledinse onu bütün gönlümle kabul ediyorum ya Rabbi. Gönlümde hiçbir ağırlık hissetmeden kabul ediyorum ya Rabbi. Doğrusu budur. Hak budur. Güzel budur. Bundan başka hak yoktur. Allah'ın kelamını, kulların kelamıyla karıştırmıyoruz. Ona benzetmiyoruz. Ya da birilerinin sözünü Allah'ın kelamına benzetmiyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah'ın kullarına üstünlüğü neyse, Allah'ın kelamının, kullarının, kulların sözüne üstünlüğü de O'dur. Kıyas kabul etmiyor. Onun için ne diyoruz? Söz hakkına sahip olan sensin ya Rabbi. Mülk senindir, mülkünde sözü geçerli olan sensin ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin, biz de senin kulunuz bizim üzerimizde söz hakkına sahip olan sensin ya Rabbi. Sen her neyi söyledinse onu kabul ediyoruz. Sen her neyi emrettinse onu yapıyoruz, yapacağız. Onu yapmayı kabul ediyoruz. Nasıl düşünmemizi emretmişsen, nasıl bakmamızı, anlamamızı, nasıl okumamızı emretmişsen öyle bakacak, öyle anlayacak, öyle okuyacağız ya Rabbi. Senin söylediğini anlamadan hiçbir şeyi anlamak mümkün değildir ya Rabbi. Ancak sen söyleyince, sen anlatınca biz anlarız ve o haktır. Bunun dışında da hak yoktur, bunun dışında doğru yoktur. Bunun dışında güzellik olmaz. Her şey sana aittir ya Rabbi. Bütün varlık sana aittir. Senin tecellin bir an dursa bütün varlık yok olur. Bütün varlığı tecellinle yaratmışsın, sevdiğin için yaratmışsın. Olsun diye yaratmışsın. Her varlık üzerinde bir muradın vardır. İnsan üzerindeki muradın onun sana ayna olmasıdır, seni bilmesidir, seni tanımasıdır. Bütün varlığı ayet olarak okumasıdır. Okuyup seni tanımasıdır, seni anlamasıdır. Seni anlayıp, senin güzelliğini kendi üzerinde göstermesidir. Sana halife olmasıdır. Seni temsil etmesidir. Sana abd olmasıdır. Bizi de o hakikati anlayanlardan eyle ya Rabbi. Bütün varlığı ayet olarak okuyanlardan eyle ya Rabbi. Vahyini okuyanlardan eyle ya Rabbi. Seni ciddiye alanlardan eyle ya Rabbi. Seni Rab kendisini de sana kul olarak kabul edenlerden eyle ya Rabbi. Kulluğu yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Kulluğun aşıklık olduğunu bilenlerden eyle ya Rabbi. Aşıklığı yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Bütün varlığın aşk ile sema ettiğini bilenlerden eyle ya Rabbi. Her şeyin kendi etrafında, birbiri etrafında sema ederken senin aşkını, sana aşıklığını ortaya koyduğunu bilenlerden eyle ya Rabbi. Eşyanın hakikatini, tecellisini, Bilenlerden, müşahade edenlerden, bu hakikati görenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Eşyanın hakikatini olduğu gibi görenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Görüp bütün varlığın, mahlukatın sana nasıl aşık olduğunu görenlerden eyle, bunu anlayanlardan eyle ya Rabbi. Kendisinin de sana aşık olması gerektiğini bilenlerden eyle ya Rabbi. Amin. Sana aşık olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Allah hepinizden razı olsun.